اذي القادر العزيز Dilleriyle Allah'a tevhid ederek dillerini süsleyip, Allah'a gönül ve muhabbet vererek kalplerini teyzin eyleyip, ilkat-ı sebebi âlem, ilkat-ı sebebi âlem olan Fahri Risadet, cümle enbiyaların şahı, enbiyanın gözü nuru, esriyanın imamı, mutlakilerin yücesi Fahri Risadet'e gönül verip ona iman eyleyip, O'nun her şeyinden ziyade, evladından, molundan, mülkünden, kasasından, rütbesinden, her şeyden ziyade severek, imanını kemale irdiren, ahiret sultanı olan Hakk'ın cennetine, alip, rüzasına, alip, cemaline aşık olanlar. Her daim söylediğimiz gibi en yüce nimet, en yüce devlet, İslam ve imandır. Allah'ın bize en büyük nimetinin en yücesi, İslam diniyle bizim şeref kılması, gönüllerimizi iman nuruyla pürnur eylemesi, gönüllerimize Habibinin öz zatını muhabbetini vererek bizleri tembesine, kum Habibine ümmet etmesi ve ahkamı eskimeyecek olan, daima genç ve dinç bulan Kur'an-ı Kerim'de bizi ya اِيُّهَا لَز۪ينَ اٰمَنُوا hitabe ile hitap etmesi. Bu hitabı o, يَا اِيُّهَا لَز۪ينَ اٰمَنُوا okulum ayet-i kerime ile yani hitap Hafız, Hoca, Müktür değil, Peygamber değil, derin yürünün sahibi Allah'a ve tekaddes halletlerim. Bu hitabı sana yapan Resulullah ağzından kelabından zorla gelmiş. Fakat kelamın sahibi semavatın ve ve bilinen ve bilinen alemlerin, rahi olan Allah'ın kelamıdır ki sana bu hitabı ederek seni yüceltiyor. Sana hitabı keramat ile, sana hitabı kerem ile hitap ediyor. Bunun kıymetini bilmek lazım. Dikkat edilirse Kur'an-ı Kerim'de diğer yaşan <gülüyor> ümmetlere böyle bir hitap yok. Yani Tevrat'ta Musevilere Ey Toprak oğulları, Ey Su oğulları diye hitap etmiş. Onların Nebisi olan ve Allah'ın da Kerim bulunan Hz. Musa'ya, Ya Musa Ruhullah olan İsa Peygamber'e Ya İsa diye Cenab-ı Hak hitap etmiştir. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya eyyuhel rasul, Ya eyyuhel mevi, Ey benim nebiyim, ey benim resulüm, Ya eyyühel müddessü, Ya eyyühel müzzettü diye hitab-ı keramat ile hitap etmiştir. Diğer peygamberlere Ya Süleyman, Ya Davud, Ya İsa, Ya Musa diye hitap var. Kur'an-ı Kerim'in hitabında Ya Muhammed hitabı yok. Resulullah hitap edecek mi? Ya eyyühen resul, Ya eyyühen nebiyin. <Yâ> desiru, ya eyühel mübdişü ya eyühel zebül rahmetel lil alemin rauf rahim hatta hatta şan Muhammediyye Habib-i Muhammed sana itaat eden bana itaat etti seni seven beni sevdi sana tabi olan bana tabi oldu sana ihanet bana ihanet sana iman bana iman sana muhabbet bana muhabbet sana adalet düşmanlık bana adalet değildir Cenab-ı Hak Celle ve Tekad-ı Onun için Peygamberimiz pek kıymetli olmasından dolayı Zad-ı Evela Kulların başında okuduğu kelihatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sebebi hikati alemdir. Yani bu kainatın sebebi halk olmasına sebep Cenab-ı Hak Risalettir. Allah'ın Habibi Muhammedine olan aşkı ve muhabbetinin dolayı bu kainatı Allah halkı eyredir. Mevhar-ı Veni Alem'dir. Bütün Beni Adem ya Adem zukarı Adem peygamberine dahil olmak şartıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle iftihar ederler. Hatta ül peygamberler. Ül-Azim büyük peygamberler çünkü iki kısım bir ül peygamber ve bir Nebi var. ül peygamberler bırak Nebileri ül peygamberler. Ya Rabbi bizi peygamber yapacağına Habibi Muhammed ile ümmet etsin onun için Cenab-ı Hak onların bu duasını kabul buyurmuş ve onların isimlerini Kitabullah ve Zika'ya gelmiştir ki ümmet Muhammed onların isimlerini zikretsin diye. Peygamberimiz o kadar gücüdür. Hakkati Muhammed'i hiçbir terdin aklı, idraki girişmez. İlm-i Kâfi de değildir. Ancak Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Hakkati Muhammed'i de Allah'lık ile bilir. O yatmıştır çünkü <gülüyor> Halil-i Nasıl ki enbiya içerisinde Resulullah'ın en yüceysi ümmet kerslerinde bu ümmet-i Muhammed'e Cenab-ı Hak, halil Muhammed'in olan aşkından ve muhabbetinden bize yâ eyvhellezîn-i âmî e hitâb ile hitâb Şimdi bütün kalbimizin titremesi, korkumuz şöyle olur. Bu âlemde bu hitabı ı masal olmuşuz. Acaba yevmetül el yani bu âlemden sonraki ebedi âlemde Allah bize gene aynı hitâb ile edecek hitâbile, midir? Kalbimize bunun korkusu düşmedik. İmanlı göçersek gene aynı gittifat-ı ilahiyeye basar olacağız. Biz, ey müminler, evet. ey açı kutsalıklar, gelin cennetime, cemalime diyelim. Üzerine. Allah Celle ve Tekaddaf Zettin'e davet edin, davet edin, Eğer bu, bu efsanı taşıyamazsak, bu nimete layık olmasak, Allah bizim başımızın tac-ı imanı alırsa, sırtınızdan gittik, bazı şeyi hatı O vakit bu hitabine bize hitab olmaz yok ki yani. لَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ayet kerimesinin sırrıyla mücrümmel evi dudu vakitte imansı köşeller mücrümmel beraber nana doğru sevk oldular. Allah'ım hafızalıyorsu. Amin. Cümle Peygamber'a nizam hazıratının da dünyaya teşrifleri, 100 suhuf, gök, büyük kitabın inzali, Resulullah'ın şan-ı muhalasını bildirmek ve beşeriyete peygamberi geldiğini müjdelemek için gönderilmiştir. Cümle Cümlü Peygamber'in İzam Hazalat'ın nurunu Hazreti Fahri Rezalat'ın nurundan olmuşlardır. Peygamberimizin her bir sıfatından bir sıfata diğer enbiya nahi olmuş. Bazısı Peygamberimizin üç sıfatına, beş sıfatına nahi olmuş. Bazısı Peygamberimizin bir sıfatında kalmıştır. Onun için Peygamberimiz gayet de yüce, gayet de büyük. Allah bizi ondan onu güldürmeyemezsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kimindi kalbinde zerre-miktarı, muhabbet-i Muhammediye vardır. O kimse alih olmuştur. Kalplerinden muhabbeti Muhammediye bulunmayanlar halak olmuşlardır. Bundan evvel hüftelerimizde söylemiştik. Bir kimse Estağfirullah'a herzim ben tuğmili Resul'ün aleyhinde bulunsa, dikkat görürüz, çok büyük. Ve bunu kerrat merradine şahit olmuşuzdur. Resul'ün aleyhinde bulunan kimse ölü vakitte ağzından necaset gelir. Yani necaseti, pisliği ağzından gelir yani ya. Yani. Onun için Cenab-ı Hak, yapılan küfrü, seddi, affeder. Fakat Fahir yapılan küfür, hazret Muhammed'e yapılan küfür, reszep, af olmaz. Çünkü namus ilahidir Muhammed Mustafa. Mahbur-u Rahmanidir Muhammed Mustafa. Allah'ın sevgilisidir. Onun için insan, şahsına yapılan hakareti affedebilir insanken. Fakat mukaddesatına ecaz edildiği vakit de affetmemesi lazım diye o vakit insandan çıkartıyor. Allah'ın da namus-u ilahi mahbub-u rahman-i Hz. Muhammed Mustafa'dır. Ona yapılacak ufak bir hakaret, ya ufak bir, hakaret, ufak bir, hakaret, yavruf, ufak bir efendim, yan çizme o kimseyi iflah etmez, selah bulurmaz. Ona mukabil ona zerre kadar muhabbelerinde nar-ı cahinden kurtuldu. Yani vücudunda zerre noktaları muhammediyet bulunduğu bir kimsenin adam kutulmuş demek. Elhamdülillah ki hepimizin alnında eser-i suçud vebirlerimizde muhabbet-i vardır, mevcuttur. Elhamdülillah. Hatta ayolun için çok şükredelim ve Cenab-ı Hakk'a çok dua edelim ki bizi Halil-i Amin, amin. Size Ayet-i Kerime'nin es bir miktar yani denizden bir katreş şemslerinin denizlerine bahsedelim iman bahsetti. Dünya yüzüne imanlı gelmek var, yani bütün insan insanoğulları içine hafta söylemiştim. Fıdatı İslam üzere doğarlar. Yani İslam tıtır tertemiz. Fıdatı İslam üzere doğar. Annesi babası onun Yahudi ise Mecusi ise Hristiyan ise o dine süyuk eder. Ama bazen tehlikeler mani ilişir. Dikkat diyoruz. Diyarı küfürde doğsa dahi ona iman olur. bulur. Bazen Cenab-ı Hakk'ın budur tecelli eder. İslam diyarında bir şeyhin oğlu. Allah mavzu, yahu şey bir şey İslam'ın da kalsın, imanını elden aldırabilir. Allah dilediğini hidayete, dedi, hidayete dilediğini dalalete iletir. Sen daima dua et, bak dikkat, daima söylerim. Bir günde kırk rekat namaz var. Her rekatta bir Suri-i Fatiha okuyoruz. Bu Suri-i Fatiha'nın içerisinde bir ayet var. Hepsi mühim ya, ehem mühim. İhdiret sırat müstakime sıkı salın. Manası ya Rabbi, sen beni kulluğa kabul ettin. Resul de bana nikah-ı iltifatıyla beni şad eyleyip ümmetiye kabul etti. Şimdi ben senin huzuruna durdum, ben doğru yol üstündeyim. Benim ayağım buradan sürçme, kaydırma doğru yolda. İman ile yaşayayım, iman ile öleyim, salihlere ilhak olayım diye bunu kalbimden çıkarmadım. Yukarı tarafında ayet-i kerimenin var. İyâken ve iyâken esnâilü. Buna dikkat edersen. Ya Rabbi biz sana ancak ibadeler ve senden biz yardım bekleriz diyorsun. Biz diyorsun, ben demiyorsun. Niçin acaba? Bu biz kelimesinin içerisinde cümle enbiya dahil, melaike dahil, salihler dahil, peygamberler dahil, aşıklar dahildir. Onun için Cenab-ı Hak velilerinin, dostlarının duvasını reddetmez. Bu duayla ettiğin vakitte sen de onların için dahil olsun Allah senin duanı üstü cap kılar. İyyâkenâbülü. Yarabbis biz sana ancak sana ibadet ederiz. Senden başka ilah yoktur. Ve iyâkenestâidü. Bu ibadeti yapmak için de senden yardım bekleriz. Eğer sen bize yardım etmezsen biz senin huzurda çıkamayız. Senin Kur'an'ını muhatap olamayız. Kur'anı dinleyemeyiz. Salihlerle oturamayız. Açıkları sevemeyiz. Doğrularla beraber olamayız diyor. Cümlesi Cenab-ı Hakk'ın sana nimeti üzmasıdır. Şundan bir, Yaptığın işten akıbetin belli olur. Yaptığın işten akıbetin belli olacaktır. Seni Cenab-ı Hak nerede kullanıyor ona bak. Birkaç şey vereceğim sana. Kulağında bulunsun. Seni Allah nerede, hangi işte kullanıyor? Ondan bil kendinin makamını. Ve Allah'ın bu sene ayıver. Yine... Paran helal mı haram mı? Onu bilmek istiyorsan onu da sana sırrını söyleyeyim sana. Parayı sarf ettiğin yeri gör. Nereye sarf veriyorsunuz parayı? Haramdan gelin harama gider çünkü. Eğer kazandığın mal hayra hayra sarf olmuyorsa bilmiş ol ki helaldan kazanmışsın. Helal helala gider, haram halama gider. Külşe inya zuhuyla aslidir. Her şey aslına rüzgü eder. Küfâr-ı aslı naridir. Nâra dirâk olunur. Müminlerin asıl nuru idir, nur ay hakim Her şeyi asıla rücu eder. Kısolları var fakat baklarımız dar olmuş. Ne yapıyor, ne Gör Allah'ın kudretini ki Hazreti Musa kelim asasını vurdu, Bahre Ahmer şak oldu, denizlendi aşıklarla kafiri. Fia umları boğdu, beni İsraili boğmadı. Her ikisi de düşünmüşlerdi. Deniz tanıdı, Deniz tanıdı Adiullahı ve Mahrubullahı. Allah'a sevenler de Allah'a yanında yanmayan tanıdı Deniz. Firavvileri boldu beni İsrail'e necat verdi. Hazreti Hud Aleyhisselam asasını yere çizdi, ağaç kısa alıkları dedi, girin benim daire düşersin. Müminler Hud'un çizdiği daire içine girdiler, Ruhi Sarsar geldi küffarı hakisara halak eyledi, dairenin kanadan geldiğinde rüzgar duruyordu, müminlere serin bir hava oluyordu, şifa oluyordu. Kafir, zulmün cezasını görmüş, azab olmuş. Demek ki bütün mahlukat-ı ilahiye ve Allah'ın unihanesinin yani görmediği kuvvetler müminleri ve aşıkı, sadıkları ve zalimleri tanımaktadırlar. Zalim yapacağı zulmün yanına kalacağını zannetmesin. Mutlaka bir gün önüne çıkacak, nasıl ki Ferahud denizde garip olduğu gibi kendi zulmüyle garip olacaktır. Aşıklar da, sadıklar da güzel, salih amelleri onlara Nuh'un gemisi bir nicad verecektir. Gör, Yakub Aleyhisselam 30 sene sonra 3 aylık yoldan Yusuf'un kokusunu aldığı gibi mümin-i e aşık sadıklar da Cenab-ı Hakk'a ve Tekaddes Hazretleri'nin Fahri risale Kokusunu almışlardır. Allah Şemî-i Muhammed'i burnumuzdan çıkartmasın. kokuyu daima duyarın genç ve tecla Gül harab olduysa, gül harab olduysa, dünya ortada dolmaktadır. Görenler nuru bulsunlar. Hakk'a aşıkı sadık olsunlar. Sırat-ı ayrılmasınlar. Çünkü Cenab-ı Allah'a okuduğu maiz kelime de ''Ya evvelin zina abir, ey yarın için ne hazırladın?'' diyor. Yarından, yarından murat. Yarından murat nedir? Kıyamet günüdür. Efendi kıyamet yarın mı? Belki yarından daha yakın. Size anlatmıştık bundan evvel. Bir adam öldüğü vayda kıyameti koptu demektir. O büyük kıyamet olacak. Ona lahşik ve laşık ve bu bina yapımı yıkılacaktır. Ha. Yarın gün için ne hazırladığını soruyorum sana. sabah. allah Teala soruyorum. Bu soruyu ben sormuyorum. Şu sualine karşılayacaksın. Parayı nereden kazandın, nereye salfa Az evvel söyledim sana misalini verdim. İşittiğin, işittiğin ilimle ne amel ettin? Okuduğun veyahut işittiğin ilimle ne amel ettin? Gençliğini nerede yıprattın, geçirdi, <gülüyor> çürüttü? dört soru sorulacak. Ömrünü nerede geçirdin, gençliğini nerede çürüttün? Payı nereden kazandın, deriye sarf eyledin, işitgin, ne amel etti? Dört soru sorulacak. Her imtihan sorusu gizlidir. Allah soracağı soruyu buradan bize haber vermiştir. Düşün, tefekkür et, teemmül et, kendini ona göre çek. Hazırla, çek çekin hazırla. Bu sorulara muhakkak muhatab olacaksın. İşte parayı nereden kazandınsa oraya sabedersin. Nariler nara, nuriler nur'a giderler. El olan kazanılan nea gider. İki, işitip ilim ne amel ettin, duyduklarına dinledin, baktığını geçirdin. Nea bir şey değil ama ne amel ettin ve kıyamet günü için ne hazırladın? Ve ölüm günün için ne hazırladın? Bu fani alemden geçip göçeceksin ne hazırladın? Sana haber vereyim. Eğer kalbinde Allah ve Resulüne muhabbetin varsa kazandın. Ama kalbini fikir fücur elde olduğunuzu da, bu hakta o vakit işi kaybettin. Allah mafaz oldun buyursun. Hı. Ebedi kaybettin. Ya ebedi saadet ya ebedi sefalar ekilen bir tanesi. O da buradan alacaksın. Pazara çıktın, şu ola her gelirde doldurma. Bak, Allah'ın kitabına uysun. Resulullah'ın sünnetine uysun. Sireci evliyaya uysun yapacağın işler. Vaktini bedava geçirme. Bugün tövbe ederim, yarın tövbe ederim, öbür gün tövbe ederim diye. Böyle diyenlerin çoğuna ecel geldi, onlar tövbe etmeden öldüler. Bilmiş ol ki Allah'ın Zülcel ve Tekaddes Hazretleri, hadibine olan Muhammed'inden sana gargalaya kadar müsaade etmiştir. Yani ruh hulkuma gelirseye kadar tövben kaburur. Ama o zamanı bekle de. Ya tövbe edebilirsin ya edemezsin. Çünkü çenek itlenebilir. Gir tutulabilir. Onun için hemen ibadet ata başla Ve Allah ve Resulü'ne muhabbete başla, ve başla. başlar. Gönlü nurullah, nur Muhammed ile münevver kırm. Alnında eseri secdeyi sindirme. Kalbi haşi sahibi ol. Haktan koy. Allah'tan korkanlar en yüce makamı ihraz etmişlerdir. Çünkü mutlakilerin imamı Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Cenab-ı kitab-ı buyurmuşlar ki, İçinizde en keriminiz, en yüceniz, benim inimde en bu mergubunuz, benden korkan da cenab Allah. Korku iki kısımdır. Bir sopadan korkmak vardır, bir muhabbetten korkmak vardır. Ne demek o? şu uzun senin. Allah bana azab ederse, Allah'ın azabı amem meşgisidir. Fakat bunun için Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde korku, düğün korkudur. Asıl korkunç olsun. Ya imansız göçersem, ya Rabbim bana ey mümin demezse, ya Muhammed Aleyhisselatü vesselam ve ve ümmetim demezse benim halim nece olur. Bu korkudan kalbi biteresin ki o vakit ebedi saati giresin. Vallahi deyizim ya da de aleyhisselam.